Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Şimdi çok enteresan bir soru geldi benim e-mailime. O soruyu cevaplamak istiyorum. Ee, soru kadınların evden dışarı çıkmak hakkında. Kadın evden dışarı çıkabilir mi? Çıksa şertler nedir? Vesaire. Soru şöyle. Soruyu okuyacağım çünkü çok e, hoşuma gitti. Sevindim öyle bir kızımız var böyle bir soru soruyor diyor assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam ben 15 yaşında bir kızım Allah'tan korkuyorum ve cennete girmeye niyetliyim ve azimetliyim ben cenneti çok seviyorum ve cennete girmeyi arzu ediyorum bütün canı gönülden ben normalde diyor hocam okula gidiyorum Piknike çıkıyoruz. Çarşıya çıkıyoruz. Ama kapalıdır tabi. Ama e, bunun çıkmanın caiz olduğunu bilmiyordum. Bazı arkadaşlar bizi uyardı. Bu çıkmak caiz değil. Bunun hükmü nedir? Bize kimse şu ana kadar öyle bir şey söylemedi. Caiz değil. Bunu yeni duyduk biz. Bunun hükmü nedir? Caiz mı? Caiz değil. Caiz ise nasıldır? Bunu açıklar mısın hocam? Dediğim gibi benim niyetim cennete girmektir. Eğer Allah emretmişse ben yokum diyor. Sonra diyor Vesselamu was, Aleyküm ve Rahmetullah Biz de bu güzel kızımıza diyoruz Ve Aleyküm Vesselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ve Yani senin bu sorun hakikaten e, beni çok heyecanlandırdı. Öyle bir kız var ise bizim ümmette hala bu ümmet ayak üzerinde durabilir. Hala bu ümmette hayr var. Bizim öyle kızlarımız var ise, öyle nesiller var ise, yetişiyorsa, Türkçe Cumhuriyeti'nde dokuzan sene sonra böyle bir nesil yetişiyorsa Allah'a şükretmemiz lazım. Bu nesiller bizi kime hatırlatıyor? Yani eski takvali hanımları, ehli elim hanımlarını, e, evliyaullah hanımları, e, tabi'in, etba'u tabi'in, sahaba, Hanımları hatırlatıyor bize. Hatta Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizim analarımızı Resulullah'ın eşleri müminlerin anasını hatırlatıyor bize bu kız. Allah razı olsun bundan. Bunu hidayet üzerine kılsın. Bütün ümmeti musulmanın kızlarını hidayet üzerine etsin. Hepsinin sonunu her etsin Allah'u Subhanahu teala. Şimdi cevaba gelirken o yerlerini hepsinin cennet etsin. İstedikleri gibi de Allah bunları gönlülerini e, hidayete varsın. Gönlülerine göre de bunların yerini cennet mekan etsin. Bütün Müslümanları gelmiş ve geçmiş kadınlarımızı, erçeklerimizi hepimizi salihlere ilhak eylesin. Evet. Şimdi cevaba gelirken e, bizim güzel kızımız. Cevaba gelirken bilmemiz lazım ki e, kadın e, ben de bu sorudan hayacanlandım. İnşallah çok dataylı bir cevap vereceğim. Böyle bir e, kızımıza e, böyle bir soruya e, detaylı cevap vermek e, güzel olur delilleriyle. Tabii çok dataya girmeyeceğim. Bunun datayının fazlasını kitaplarda buluruz. Ama çok da kısa vermeyeceğim. Orta bir şekilde inşallah insanlar dinlerken de bu, bu e, dersi bu fatvanın cevabını bıkmasılar da orta bir yolda ne az anlaşılmasın ne de çok insanı bıktırsın. Evet, önceden e, bir de bir not daha düşeyim. Bu sözüm e, lütfen e, Allah'a, e, bu kızımız gibi Allah'a ve ahiret gününe ve cennete inan, inananlar için bu fatvayı, bu konuşmayı yapacağım. Oların haricinde imanları zayıf olanlar, tavsiyem bu, bu, bu fetvayı dinlemeseler. Çünkü onlara ağır gelebilir, ters tepki verebilirler. Ondan dolayı ben bu fetvayı sadece bu kızımız gibi inananlar için veriyorum. Çünkü bu fetva aynen Resulullah Allah indirdiği asr-ı saadetteki gibi vereceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl mümin kadınlara vermiştir? O kadınlar seviyesinde olan kadınlar lütfen bunu dinlesin. Yani onun haricindeler dinlemesin çünkü ağır gelir belki tam tersine e, ters tepki verir. Sadece Allah'a inanan ve Resul'unu seven ve cenneti inanan ahiret gününe, kabir azabına, teraziye ahiret gününe, e, e, cennet, cehenneme inananlar lütfen bunu dinlesin. Evet cevaba gelirken cevapta şöyle deriz. Önceden kadın bilmesi lazım ki İslam toplumunda iki toplum var. Biri kadın, biri erçek. Erçekler dışarıda, kadınlar evde. Bu da asıldır. İnsan toplumunda karışıklık diye bir şey yoktur. Asıl olan e, erçekler dışarıda, kadınlar evde. Asıl olan budur. Bunları istisnalar bozar yani bazen kadın zaruretçı çıkar bazen misafire gider o ayrı ama genel olarak genel çizgide İslam'da karışık toplum yoktur. Ne var? İç içi toplum var. erkek dışarıda kadın evde. Bunun da bu da asıldır. Bunun da en büyük delili ayeti kerimede Allah-u subhanahu teala bunu kadınlara bildiriyor. Mümin kadınlara bak. Üzerine basa basa diyorum. İman edenler bunu anlar. Bugündeki normal kadınlar bu ayeti kesinlikle anlayamazlar. Anlamakları da zordur. Çünkü bunu anlama, anlamak için önceden bazı şeyleri işlemeleri lazım. O da nedir? Ayet-i Kerime Ahzef surası 63. ayet. Her hanımefendiye, her bacıma, her kızıma tavsiyem şudur. Dönsüler bu ayeti dataylı yerden, tefsirlerden okusular. Bütün hemleri bu olsun. Bu ayeti tamam hakil anlatsar. Ben burada özetçi açıklayacağım. Ayet ne diyor? Ahzab surası. Atuzu ayet Wa qarn fi biyutukunna, wa la tabarjina. Tabarjat jahiliyyet ula. Wa qimna salate, wa atina zakate, wa atigna Allaha wa rasulahu. Inna ma yuridu Allahu ankum riche ahl albeiti, wa yutahirukum tathira. Tabii bu ayet Hz. Resulullah'ın hanımları için inmiş. Hazreti Resulullah'a hanımlarını dersem kim olması lazım? Mimbe bir aula bütün mümin hanımlara muhataptır. Bu da bir kaidedir usulü fıkıhta. Resulullah'a hitap olan bütün müminlere hitap olur. İlla Resulullah ve hanımları bir hükümden müstesna oldukları gibi bilindirir. Mutlak geldi bütün müminler hanımlardır. Şimdi ayetin anlamı nedir? Kısaca ben açıklarım, ondan sonra alimlerin sözüne gelirim. Vakarna fi buyutikunne. Qarna, qarna oturun. Buyutikunne evinizde oturun, evinizde kalın, evinize bağlanın. Asıl mekanınız yurdunuz eviniz olsun. Bu birinci. İkinci virgülden sonra ikinci cümle ve la tebar ve la tebarracna. tebarrüc ula birinci cahiliyet gibi İslam'dan önceki cahiliyet gibi demek ki birinci cahiliyet var ise 2. cahiliyette var alimler diyorlar ki birinci cahiliyet İslam'dan de 2. cahiliyet İslam'dan sonra asr-ı saadetten sonra fitneler bir de cahiliyet çıkar ve bugün günde Allah kurusun hepimize sebat versin o cahiliyetin zirvetindeyiz birinci cahiliyet gibi teberruc yapmayın teberruc nedir Buruç yani açılmayın. Orada kadınlar açılırdılar. Onlar gibi açılmayın. Prentez arasında hatırlar, hatırlatarım. Alimler diyorlar, tarihçiler diyorlar ki e, sahabeden de gelen, Hazreti Ayşe'den de gelen bir rivayette kadınlar diyor cahiliyede açıkları neydir? Saçları, hepsi değil. Saçlarını kapatırdılar. bir bire salkardır, görünürdür. Örükleri olsa örükleri dışarı çıkardır. Çiğ yandan böyle umuzlarından gözkülerin üzerine inerdir. Nereleri bir de görünürdür kadınların? Kol yetekhani kadar yedi yaka böyle kazak giriyorsun. Gözküne kadar yani gözkünden kadının hiçbir şey görünmezdir. Çok ayıbidir. Sadece bir V harfi gibi kadının çenesinin altındaki gözkü görünürdür. Bunu Allah Teala ne demiş? Teberruc. Allahu Ekber. Bir gündeki Elbise girmişler ama elbise gir, girmekten girmemekten daha kötü. Öyle elbiseler cırırırlar ki vücudun bütün çizgisini çıkarıyor. Yen de vücut çirkin ise güzelleştiriyor. Daha fitneye sokuyor. Bu e, ayetin e, anlamıdır. İkinci sonra ne diyor Allah Teala? bu akimnas salate namazınızı ikamet edin. Kadın namazını ikamet eder her gibi. Ama kadın namazını nerede ikhamat eder? evinde ha eder Ve aitiniz zekata, zekatınız ne yapın, verin. Ve aitigna Allaha ve Rasule. Allah ve Rasuluna itaat edin. Bu erkek kadın aynıdır bu Neden bunları yapın? Inna ma yuridu Allahu liyuzhiba ankum ritsa ehli al-Bait, sizin üzerine ritsi kötülüğü şeytanın oyununu tuzaklığını bütün çirkin şeyleri al almak istiyor Vayu tahhirne ve Kum tat'hira sizi de petek temiz et mesela, etmek istiyor Allah Teala. İzen bundan ne anlaşılır? Bir kadın evinde oturdu. Eee çıkarken e, e, ölçüleriyle çıktı, namazını kıldı, zekatını verdi. Allah Resulü'nün sözüne uydu. Ne olur? Allah-u Teala tertemiz eder onu. o Bu, bu sorunu soran kızımız gibi, cüzeci kızımız gibi Allah yerini cennet eder. İnşallah. Evet, İbni Kesir'e gelelim. İbni Kesir meşhur, büyük selef alimlerdendir. İbni Kesir Rahimeullah diyor ki وَقَرْنَ ف۪ي بِيُوتِ Anlamı geliyor, ilzemne büyütükünne, felâ tehrücne ligeyri hâca. Evinize kapanın, evinizde hacet, zarurat olmadan çıkmayın. Demek ki asıl nedir? Kadın evinde kapansın. Zaruratta kadın şertleriyle çıkar ibni, i̇bni Kesir diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, kadınları camilerden yasaklamayın. İlla e, kadileri, kadınları camiye gitmek istese yasaklamayın ama kadınlar teflat geçsin camiye. Vel yekrucne wa hunne teflat. Teflat nedir? Yani kokusuz, süssüz gitmesi lazım. Çünkü kadın nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadiste diyor. Tabi bu İbn-i Kesir'in sözü devam ediyor. Diyor ki, İnnel avrah. Kadın avrettir diyor. Her yeri erçek için fitnedir. Bunu böyle bilmemiz lazım. Şimdi kadınlarımız Allah olara hidayet, nesip eylesin, zihin açıklığı nesip eylesin bütün mümin hanımlara. Kadınlar bunu, bular, bu, bular bu, bu sifat kadında olmadığı için, erçekte olduğu için anlayamıyor kadın bunu. Nasıl erkek kadının doğum sancısını anlamaz, ne kadar anlatsa, e, işte diğer tamamdır ama anlamaz. Çünkü erçekin öyle çekmek şansı yoktur o doğum sancısını. E şimdi kadınlar da erçeklerde ne şehvet olduğunu, ne düşündüğünü, neden ne malandığını anlamaz. Çünkü o kadında yoktur bu. Onun için laubali olur. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi onu apaçık oluyor. Diyor ki kadın avrattır. فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا şeytan. Eğer çıksa evinden dışarıya şeytan onu süsler. Hemen dikkatleri üzerine çeker. Hemen üzerine çeker ne yapar? Kadına bakarlar. Erkekler günahçı olur, kadın da günahçı olur çünkü bunların günahlarına sebep oldu. Sonra devam ediyor hadis. Ve akrab ma takunu bi ruhi en yah rabbina. Kadın ne zaman olur? Ve fi ukri beytiha. Kadın evinin içinde olduğunda bak evinin içinde alimler diyorlar balkon dahil değil. Balkona çıkıp fitne olabilirsin. Ama evinin ukr idarihadır. Ukr beytihadır. Ukr nedir? Evinin içi, lübbi. Yani balkon dahil değil bu bizim Türkçe sisteminde. Balkon dahil değil. İbn Kesir'in sözü burada bitiyor. Kurtubi ne diyor? İmam Kurtubi tefsir Kurtubi'ye dönebiliriz bu ayette. Elhamdülillah hem İbn Kesir hem Kurtubi Türkçeye tercüme olunmuştur. Bu da bir büyük nimettir. Bundan 10 sene önce yok iğdir bunlar. Bu nimet elhamdülillah şu anda var. Onun 15 sene önce yok uydur. İbni, İmam Kurtubi ne diyor? Kurtubi diyor bu ayetin anlamı kadın evinde kalması bir emirdir. Hitap, emir Resulullah'ın salatı hanımlarına gelmişse bütün hanımlar kıyamet gününe kadar buna dahildir. Anlatabildim mi? Onun için kadın diyor zaruratın haricinde dışarı çıkmaz. Çıksa da şertleriyle çıkar. Tabi biz o şerfleri şimdi anlatacağız Allah'ın izniyle. Sadece burada alimlerin sözlerinizi zikrediyoruz bu ayetten dolayı. Sonra ne diyor? İmam Saalibi, tefsir-i Saalibi de diyor ki. Diyor Hazret Ayşe, her zaman bu ayeti duyduğunda öyle ağlardır ki hımarı, başörtüsü ıslanırdır. Neden? Çünkü Hazreti Ayşe, e, anamız Allah ondan razı olsun Cemel Savaşı'nda ciddi e, orada sulh için. Senin yerin ey hanım e, evindir. Niye sulh içi gidiyorsun? Bu sulh Müslümanlar arasını birleştirmek erçekin işi değil. Erçek işidir. Kadın işi değil. Onun için nedamet etti e, Hazret Ayşe'miz anamız. Hatasını buldu. Onun için Hazret Ammar bin Yasir radıyallahu anh gördü. Dedi ey hanım Ayşe dedi. Allah seni emretmiş evinde, uklidarında evinin içinde oturmaya. Onun için her zaman bu ayeti duyduğunda ağlardır. Sevde anamız, Resulullah'ın hanımı. Dediler ona, e anamız dediler, niye haca umraya gitmiyorsun diğer bacıların gibi? Dedi ben elhamdülillah hem hac yaptım hem umra yaptım. Allah bana emretti evimin içinde oturayım. Ondan dolayı, e, Ravi diyor ki, bu hadisi rivayet eden diyor, vallahi onu görmedik odasından çıksın hatta canazası çıktı. Allahu Ekber Cennet kolay değil Cennet kolay değil ey musulmanlar Kadın erkekler dinleyin cennet kolay değil Sil'atullahi galiye Cennet Allah'ın en Pahalı melzemesidir Şöyle pahalıdır Karşılıklı vereceksin Allah'ın emrine uydun çok ucuzdur Ama Allah'ın emrine uymadın Alamazsın onu pahalıdır Nasıl sene deseler cer bir yalı var Bu kadar milyar dolara Nerede? dersin? Ben sülalemi satsam o parayı edemem. Ama zengin adam tak diye verir. E mümin de o zengin adam gibidir. Yüz milyarı olan bir milyar nedir? Bir şey değil. Ondan dolayı müminin yanında cennet ucuzdur. Çünkü Allah'ın emrünü ver, karşılığı cennete alır. Bak işte kadın. Kadın. Yani biz bir bir kadına bir hanım bir fetva sormuştu benden işte demiştim anlatmıştım aynen da ilgili yüz kapanır kadın vallahi dedi hocam biz çuvala girsek çuvala girsek azdır hala yok kapattı gözümüzü güzel elbise çuvala girsek azdır Allah'ın emri için yahu öyle kadınlar lazım bugün günde bize evet İbni Arabi İbni Arabi Endelusi bu tasavvufçı İbn Arabi değil. İbn Arabi e, tefsirinde diyor ki, e, diyor ki ben e, şeye gittim, Nablise gittim. E, Nablus kadınları gibi kadın görmedim. Nablus kadınları gibi kadın görmedim. Hafta boyu kadın sokakta göremezsin, imkanı yoktur. Ama kadınlar sadece Cuma namazına çıkardılar görerdim. Cuma'nın haricinde Namazda kadın göremezdim diyor. Beytil Makdise cuma namazlarında kadınlar görür diyor. O hafta içinde kadın göremezdik. Bak alimlerin sözüne ey kardeşim. Bak alimlerin sözüne. Ondan dolayı ey bacım. Ondan dolayı kadının asıl yeri alimler diyorlar ki evinin içidir. İlla zaruratta Allah Teala ruhsat vermiş çıksın. O zaruratta nedir? Zaruratın zamanına mekanına göre Olur. Ondan dolayı Allah Teala ne diyor? Vakarna fi büyütükün ne diyor ki? Ondan dolayı ne diyor? Ve la tebarracna tebarruca cahili. Tebarrüc tebarruc-ul ule kalın. Eğer zarurata çıkarsanız cahiliye gibi tebarruç etmeyin. Tabi tebarruç ölçüler nedir? Kokulu elbiseli filanlı çıkmasın diye onu geleceğiz inşallah cevabın sonunda. Evet ondan dolayı asıl nedir? Asıl kadın evinde, evi onun kararıdır. Evinde de hatta e, balkona çıkmasın, tam evinin çemberinde kalsın. Asıl olan kadının yuvası budur. Bak kadınla ilgili ayet-i kerimeye baktığımızda kadın evle ilgili, kadınla ilgili üç tane ayet gelmiş. Bu neye delalet ediyor? Kadın evde kalması ile ilgili sadece 3 ayet var. Üçü de buna delalet ediyor. Birincisi dedik Ahzab suresi 33. Vakarna <gülüyor> fi buyutikenne. Apaçık evinizde kalın. Çıkmayın. Asıl yeriniz, mekanınız budur. İkincisi Ahzab suresi 34. Bundan sonra gelen ayet diyor ki: Kalın ama ne yapın? Was kurna mayut lafi buyutikenne min ayati llahi vel hikmeti kana evinizde kalın ne için Allah'ı zikredin evinizde tilavet olunan Allah'ın ayetlerini hikmetini zikredin mümin hanımların evinde ne tilaveti olurdu analarımızın annelerimizin Resulullah'ın evinde Kur'an iniyordu Resul'un hadislerini alın siz de bir mümin hanım evinde ilim talep eder, okur, ondan sonra nesil yetiştirir. Sonra ne diyor? İnna Allaha kana latifan kabir. Allah latiftir. Bak bu ayet bütün kadını sukaka döken feminizm matodunu ortaya koyan reddiyedir ayetin sonu. Allah da burada Allahu Teala her ayeti hikmeti gereği sonunu çok güzel bir şekilde anlamlı bitirir. Burada neyle bitirdi? Latif nedir? Lütuf sahibidir. Allah'ın bir lütfudur. Kime? Kadınlara. Emretmiş oları evde kalmaya. İçinci nedir? Khebirdir. Khebirdir nedir? En iyi bilendir. Ondan dolayı Allah Teala en iyi biliyor. Kadının evi onun için iyidir. Bu da bir Allah'tan lütuftur. Allahu Ekber. Vallahi billahi tillehi. Bir mümin hanım. Bu ayetin sonunu anlasa İnan ki Allah'ın emrinden çıkmaz dışarı. Üçüncü ayet ne diyor? Talak sırasında. birinci ayette Vela tuhricuhunne min biyutuhunne. Boşadınız oları evlerinden evlerinden çıkartmayın oları. Birinci boş mesela döne, dönme şansın var. Evleri evlerinden çıkartma Çünkü belki o da şeytan girmiş. Ondan sonra e, puşman olursun. Hanımını bir de geri çevirirsin. Ondan dolayı dur, evlerinden çıkartmayın oları. Bak evlerinden çıkartmayın. Kadın evden çıkmaz. Kadının mekani evidir. Evet bu konuda da bu birinci ayet. ikinci ayet ikinci ayet. bu ayeti desteklemek için kısa surası 23. ayettir. Hazreti Musa 'dan ilgili. Hazreti Musa Fir'an'dan kaçtı. Nereye geldi? Medyen'e geldi. Medyen'e geldi. Ne gördü? Baktı Medyen'de durdu. Baktı Medya'nın şehrine girdikten sonra baktı orada e, çobanlar e, su koyunlarını su, su, sulamaya götürmüşler. Su içtiriyorlar ama orada e, bir e, koyunu olan iki tane kadın bekliyor. Millet orada suya gidiyor bunlar bekliyorlar. Dikkat çekti Hazreti Musa anladı ne için bunlar bekliyorlar çünkü bunlar gidemiyorlar. Oraya. Geldi diye de ey bacım nedir siz burada durmuşsunuz? Ne dediler? Dediler bizim babamız yaşlıdır gelemiyor, biz mecbur kaldık geldik cidemiyoruz e, da bekliyoruz insanlar gitsin erkeklerden karışmayalım o zor iştir bu ondan sonra insanlar gitsin biz en son şey yapalım. En sonda da su kalmıyormuş çok az kalıyormuş verimsiz oluyormuş ondan sonra ondan sonra Hazret Musa'na yaptı musulmana da yakışan budur. Getirin, ben gideyim. Çünkü kuvvetlidir, gerçekdir. Gitti suladı, millet gibi aldı. Koyunlar da ögün hakkına çok do sudan doyarak ce döndüler Ondan sonra ne oldu biliyorsunuz? Hanımlar dediler ya işte bir böyle böyle bir im imanlı bir cenz bizi suladı. Ey babamız babası da dedi, getin getirin onu. Getin getirin, ben ona mükafat vereyim. Kadın geldiğinde hadislerde geçtiği gibi geldi dedi, ey ey yabancı. Babamız seni çağırıp mükafatlendirmek istiyor. Bu işinin karşılığında. Alimler diyorlar ki, şimdi biz çağırsak yürürüz, yolda da sohbet ederiz. Kadın erçekten. Böyle yok. Biri peygamber, biri peygamber kızı. Ne yaptı? Hz. Musa önden, önde önce gidiyor. Kadın arkasından gidiyor. Çünkü kadın olmaz önde yürüsün. Erçek nemalanır. Bu öyledir. Yapısı öyledir. Bunu kadın anlamaz zaten. Ama bizim kadın ne yaptı peygamberin kızı? ne yaptı? Öne önne Hazreti Musa önden yürüyor. Sağa gitmek istiyorsa bir taş atıyor. Yani sağa dön. Sola gitmek istiyorsa bir taş atıyor. bu tarafa sola dön. Hatta kapının önüne gelirler. Ondan dolayı Mümine Hanım da ne diyor? Ya baba diyor bu çok şeydir bunu tecir et. Yani bunu bizim yanımızda çalıştır bu emindir diyor. Bak emindir bil senin malına, namusuna emindir. Baba da ne diyor? Böyle emini nerede bulurum böyle salih Müslümanı? Gel benim bir kızımla evlen. Karşılığında da mehir parası bize yardım et. Vak'a-i kısa da olmediyor. Şimdi burada bizden alimler ne istinbat ediyor? ayet okuyalım önce. Kisas suresi 23. Ve lemma warada ma'a Midyana. Vejda alayhi ummeten minan nasi yasquna ve vejda min dunihim imra'atani tadhudan. قال ما Kale, kalete, la neski hatta yustirur ri'a'u ve abuna şeyhun kebir medyene cirdiğinde baktı bir ümmet koyunlarını yeskune koyunlarını suluyorlar ama onların haricinde iki tane kadın var yapamıyor bir işi dedi ne, nedir bu kuma. dediler yapamıyoruz biz çünkü bunlar erçeklerdir bunlar cittikten sonra biz yaparız ve abuna şeyhun kebir İbn Atiye Mufessir ne diyor İbni Atiye tefsirinde? İbni Atiye diyor ki burada sual Hz. Musa sordu ma hat bu kuma hat bu kuma Arapça kelimesinde yahu ne oldu ki yani böyle bir böğüc bir şey olmuş ki sorarsın yani sizi ne çıkartmış dışarıya kadın kadın çoban olsun bu öyle bir şey yoktur yani adetlerinde urflarında ma hat bu kuma Arapce'de ne oldu diğer böyle gelmiş yani soruyor. Türkçe karşılığını tam bulamadım. Yani böyle bir de mesela bir musibet başına gelmiş. Ne oldu sorarsın. Böyle bir ma için Ay kullanılır İbn Atiye diyor. Onun için bir musibettir nedir? Kadın evinden dışarı çıksın. Ama burada kadınlar ona cevap verdiler. Evet musibettir dediler. Ama bizim mazeretimiz var. Abuna şeyhun kebir. Babamız yaşlıdır yapamıyor bir işi. Onun için kadın ne zaman çıkar dışarıya? Zarurette. Burada bunu istimbat etmiş. Allah rahmet eylesin İbni Atiye'yi. Çünkü o zaman da İbn Atiye ne dedik diyor. yok uydur kadınlar dışarı çıksın. Kadınlar erkeklerden karışıklık şey yapsınlar. Ama bugün de gelsek Allah kurusun. Kadınlarımız nasıl çıkıyorlar dışarıya? Perfümlü, süslü. Yani ben şu anda dedim ki bu hitabım mumin hanımlaradır. Ama nasıl çıkıyorlar? Adı pardosu girmişler. Vücut çizgileri hepsi meydanda. Yani şimdi biz erkek olarak Müslüman olarak açık kadınlara bakmıyoruz. Daha dikkatimizi kapalı kadınlar çekiyor. Ben açık kadına niye bakım? Zaten baksam da evlenemem onunla. Niye günahkar edeyim? Ama bakıyorum kendi e, cami emnen olan kadına Bakıyorum, hoşlanıyorum. Neden hoşlanıyorum? Çünkü benim gibi kapalıdır. Aynen aynı iştedir. Beni anlayabilir. Onun için Allah'tan korkmaya bizim hanımları davet ediyoruz. İbni e, Burada bir e, İbni e, Mes'ud Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'u bir diyor, hanımını hanımından buhur kokusu geliyordu Mekke'ye gelmişler. Umra Hac hanımı buhur koymuş. Parfüm de değil buhur Normal bela buhurun kokusu bedene sınar, elbiseye sınar, güzel kokar. Diyor ki yemin etti Ab Abdullah dedi bu bugün bu gece sen camiye gitmezsin. Abdullah ibni Mesud fakıhtir. Resulullah diyor fıkhı isterseniz Abdullah'tan alın. Bak ne diyor hanımına? Vallahi dedi sen bugün camiye gelmezsin bu gece. Onun için bugün de hanımlarımız ne buhuru, ne elbisesi, ne e, şeyi... Allah'tan korkma e, bizim için şu anda onlar için mustahab ise bizim için vaciptir. Böyüc bir sahabe Ebu Esid-i Ansari radıyallahu anhü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum ki Rasulullah camiden çıkıyorken kadınlarla erkekler beraber çıkıyorlar böyle. Hey kadınlar dedi. Geri kalın dedi. Sizin için yolun ortası yoktur. Sizin için yolun çınarı var. Ondan dolayı diyor. Ondan sonra diyor. Tabii bu ilk önce İslam'ın öncesinde. İlk kadınlar başları camiye gelsin. Camiden çıkıyorlar yolda yürüyorlar. Kadınlar ayrı erkekler ayrı. Resulullah bunu bile kabul etmedi. Ne dedi? Dedi sizin için yol ortası değil. Sizin için yolun çınarıdır. Abu Asid radıyallahu anhu ravil hadis ne diyor ki? Diyor ki ondan sonra kadınları öyle gördüm duvara sürtülerek yürüyordular. Bu duvara sürtünerek elbise de siyah girmişler, yan koyu girmişler, tozları duvara bir kadın nereden biliyordu camiden dönmüş? Üzeri toz oluyordu. Duvara sürtünerek geliyordu. Allahu Ekber böyle analarımıza böyle geçmiş mümin hanımlara bugün de fitne ne kadar azim oldu. Sözde Ramazan'da bizim hanımlar camilere zaten gitmiyorlar da giderken de Ramazanlarda perfümlü, süslü, Allah kurusun e, çok acayip şekilde gidiyorlar. Şimdi e, bundan dolayı e, asılda e, hanımlara bunu hatırlatmak lazım. Bir fıkhi mesele var. Fitne zamanında Allah emretmiş erkekler evlerinde otursular bile. Yanında dağın bir çınarına gitsinler. E şimdi fitne zamanı mı? Zamanıdır. Kadınlar ne yapacaklar? Allahu Ekber. Yani kadınlar minbabi evle daha evledir. Bugün de evlerine kapanmaları lazım. Hatta bunu bil ey bacım, ey kardeşim, ey anam, ey kızım. Bunu da iyi bilmen lazım. Evinde namazın camiden daha hayırlidir. Allah Resulüne demiş camiyi kadınları yasaklamayın. Ama evin daha hayırlidir. Hatta Resulullah'ın mescitinden daha hayırlidir evin. Mekke'l-Mükerreme'de beytil haramından daha hayırlıdır. Bak Ummu Hümeyd İmra'ete Ebi Hümeyd-i Saidi radıyallahu anhuma Ummu Hümeyd Ebi Hümeyd-i Saidi sahabinin hanımı. Diyor ki geldi Ummu Hümeyd Resulullah'ın yanına Ya Resulallah dedi ben seninle namazı namaz kılmayı seviyorum. Yani camide cemaat namazı seninle kıl kılmayı seviyorum. Resulullah ne dedi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bazıların bu hadise iyi eşitin. Bu hadisi sahih bir senetle İmam Ahmet vesaire hadisler rivayet etmiş. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Diyor ki "Kad alimtu, in اَنَّكَ تُحِبِّينَ السَّلَاةَ مَعِي Ben biliyorum ki ey Um Humeyd yani. Sen benimle namazı seviyorsun. Ama Um Humeyd ve salatukifi beytiki hayrun min salatiki fi hucretik ama onu bil ki ummu namazın evinin içinde daha hayırlıdır e, namazın odanın içinde daha hayırlıdır evinin içinden ve namazın evinin içinden özel odanda daha hayırlıdır ve namazın ee, evinin özel odanda daha hayırlıdır camilerde. Ve namazın evinde daha hayırlıdır benim bu camimle. O kadar. Diyor ki Ümmü Hümeyd, Ravi Hadis diyor ki Ümmü Hümeyd'i gördük ondan sonra camiye çıkmadı. Emretti evinin yanında bir kendisi için özel ibadet ibadethane yaptı. Orada Orada öğlede kadar orada namaz kılardır. Allahu Ekber. Şimdi bunun fıkhı nedir alimler diyorlar. Yani şimdi kadının evinde namaz daha hayırlidir camide. Camiye gitmek evet izin var onun için. Ama camiye gider için fitne de olabilir. Ama kadının daha hayırlidir evinde kılması lazım. Erçek için caiz değil evde kılması lazım. Erçek asıl namaz camide kılınır. Asıl fers namaz camidedir. Ve en hayırlı erçeğin namazı evindedir. Evinde nedir? Nafilenleri evde kılması lazım. Riyadan uzak olur. Ama fers beş vakit camide kılınır. Kadın için en hayırlısı evindedir. Bak Resulullah burada detay veriyor. Diyor evinde evinde de kılmandan daha hayırlı özel odandadır. Yani sen mesela bizim bugün de Türkçe, Türkçe şartlarında dairede otururuz. Dairede ne var? Bir evde iki oda bir salon var. Üç oda bir salon var Salonda namaz kılman nedir? Ee, salonda değil odanda namaz kılman daha hayırlidir salondan Odandan özel yatak odanda kılman daha hayırlidir oturma odasından kılmaktan Neden? Çünkü salonda sen namaz kılıyorsun e, anan, baban, yan kocan, yan çocukların açarlar misafir için yani ani gelen ne mahrem için kapıyı salona girerler normaldır misafirdir seni görenler. İhtimal var mı? Var. Ama oturma odası biraz daha azdır. Ama oturma odasında da ihtimal var. O zaman yatak odası imkan yoktur. Senin bile kardeşin gelse, erçeğe kardeşin gelse senin yatak odana izinsiz giremez. Ama salona girebilir. Kardeşin ne olur salona girdi misafir odasına gidiyor. Salon misafirin odasıdır. Ama özel odan. Bak kadın ne kadar mümin kadın. Bu soruyu soran kadına Allah bu imanı, bu nesip eylesin. Böyle bir hanım bu meseleyi ancak anlar. Ama bugün de ama bizi tıktınız odaya o hanımlara biz sözümüz getiremeyiz. Biz o hanımlara sözümüz getir Ummu gibi sahabe hanımlar. Bak ne diyor? Resulullah'tan bu hadisi duyduktan sonra özel bir yer yaptı evinde namazı için hatta Allah'ın karşısına çıkana kadar o özel yerde çıkmadı dışarıya. Sonra bil ki ey mümin kadın, hanım, ey mümin bacımız bilelim ki sene cuma namazı ferz olunmamış. Cuma namazı bile kadına ferz değil. Erçeğe nedir? Ferzdir. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Dawud'un sahih sene hadisinde? Eccüm'a hakkun wacibun ala kulli muslimin fi cema'a. Cüm'a waciptir. Cem'atlen bütün musulmanlara. İlla arba'a. Dört tane mustesna. Abdun memluk. Bir kul çöle. Çöledir. Efendisinden emir alması lazım. Bu de bu yoktur. İkinci kadın. Kadınçın. Mustesna. Üçüncü sabi. Çocuk buluk çağına yetişmeyen mustesna. Dördüncü kimdir? Hasta. Hasta müstesnadır. Ondan dolayı e, kadınlar çıkmazdılar. Resulullah zamanında bile kadınlar sadece sadece bak biz diyoruz ki kadınlar camiye gidiyorlar. Ama asıl camiye giderken kadınlar bile sahaba zamanında kadınlar hangi camiye gidiyorlar? Resulullah'ın camisine. Ne zamanlar gidiyorlar? Beş vakit gitmiyorlar. Sadece sabahtan eee yatsı namazına gidiyorlar. Neden? Yatsı namazıyla sabah namazı karanlık oluyor. Kimse kimseyi görmüyor. Ondan dolayı çıkardılar. Eskiden evlerin içinde ihtiyaç yerleri yok iydur. Yani banyolar yok iydur, tuvaletler. Kadınlar çıkardılar evin dışında grup halinde yan mahremleriyle bu işi görerdiler. Ama ne zaman çıkardılar? Tarihçiler, raviler diyorlar ki Akşam zamanında gece karanlık olduğu için sakin olur göz gözü görmez. O zaman çıkardılar. Allahu Ekber. Ne kadar titiz, has, hassas. Şimdi bir tane diğer nereden bunu çıkarttınız? Bu deliller var bunun hakkında bir sürü. Mesela Hazreti Ömer biliyorsunuz çok kıskancıydır. Hanımına dedi camiye gitmezsin. Hanımı dedi nasıl beni yasaklarsın? Hı? Nasıl beni yasaklarsın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bize izin verdi. E, sabahtan e, e, yatsı namazına gidelim. Çıkalım. Hazreti Ömer o zaman süstü. Cevap veremedi. Söylemedi. Ne dedi? Resulullah e, şeye Hazreti Ömer'e ne dedi hanımı? Dedi nasıl beni e, yasaklarsın? Allah ve Resulü emretmiş beni. Bu Bukhari Müslüm'de geçiyor. Sonra Buhari Müslüm'de aynen İbni Ömer'den geçiyor diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğer hanımlarınız gece namazına gitmek isterse izin verin olara. Asıl olan namaz yani önle içindi de akşamda gitmemesi lazım kadın camiye. Çünkü göz gözü uzaktan göre. Ondan dolayı asıl camiye giderken de sahaba hanımlar Allah onlardan razı olsun geceler gidiyorlar. Onun için Buhari bir bab koydu. Kadınlar hızlı sabah namazından çıkış yapmak babı camiden. Bu da bir babdır. O babın altında ne getirdir? Hazret Aisha'nın anamızın rivayetini getirdir. Dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namaz kılarken gün at aç, açıp açmamaktan namazı bitirdi. Onun için kadınlar hemen çıkardılar. Dün tam karanlık yani hala açmamış, şafak sökmemiş diye hemen çıkardılar. Bu da Buhari Müslim'de. İşte gece çıkardılar. Sonra Bukhari ne yaptır? Zaruret için çıkmak kadının bir bab koydu. Orada da neyi zikretti? E i̇şte kadınlar zaruret için, çok zaruret için çıkabilirler. O da gece olması lazım. İhtiyaçlarına giderler akrabalarını ziyaret edebilirler. İmam Müslim de aynen bunu aynen böyle bir bab koydu. Bab zarurat için kadın çıkar ama şart koştu İmam Müslim dedi. Abdü Aynen tatayyub olmasın. Yani parfüm e, koku zinet olmasın. Orada da neyi zikretti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen hadisini İmam Müslim hanımlarınızı gece namaza giderken yasaklamayın. Sonra neyi dedi? Bir kadın bu hurlu yani sürmüşse bizimle yassın namazına gelmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Kim bir parfümle geliyorsa bizimden gelmesin. Nasıl Resulullah erkekler için diyor, kim soğan, samırsak piyas yerse kıyas kıyasen de corap kokusu, ter kokusu, sigara kokusu bizim camimize gelmesin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Hanımlar içine demiş yatsı namazına bak ondan dolayı delil nedir burada? Perfüm süren kadın yatsı namazına bizimle gelmesin. Çünkü kadınlar yatsı namazına geliyorlar. E şimdi Allah kurusun cami Ramazanlarda gidiyorlar. E kadınların sesi nereye? kaldırıyor. parfümleri sesleri, görüntüleri. Şimdi buralardan hepsinden ne anlıyoruz? Ey kardeş, buralardan ne anlıyoruz? Buralardan anlıyoruz ki Allah dinini tahkik etmek için dinin maksatları var, hedefleri var. Oları ortaya koymak için kadın evinde kalması lazım. Bunu da alimler diyor 3 nokta var. 3 mesele var. Birincisi Allahu Teala kadını fıtrat üzere yaratmış. O fıtratı icabı nedir? O fıtratın icabı nedir? Kadın evinde kalması lazım. Kadının vücut, fizik yapısı neye müsaittir? Eve, eve müsaittir. Kadının vücut, fizik yapısı tarih boyunca Hazreti Adem'den bugüne kadar hep kadın evde e, yemek yapar, do çocuk doğurur, e, evin inişine bakar, erkek de e, emniyeti, rızkı saklar. Hayat boyunca böyledir. Hatta ta bundan 200 sene önce Fransız devrimine kadar öyledir. Ondan sonra esyan çıktı. Allah'ın emrine yer üzerinde şeytanın emrine uygulandı. Kadın erkek eşit dediler. Evet İslam'da kadın erkek eşittir. Ama her yönden değil. Kadın fiziki fiziki meselede eşit mi? Kadın erkek eşit değil. Kadın ayrı fiziki var. Erçeğin ayrı var. Kadının gü gücü yoktur. Erçeğin gücü var. Allah Teala kadının Fizik olarak ayrı bir şeye Kadın eşittir erkekle e, e, Caza e, Mükafat babından e, ibadet babından Emir babından ama kadınların da özel Halları var özel günleri var e, Erkeklerin ayrı şey Hükümleri var bunlar da hepsi ayrı ayrıdır Onun için İslami toplum Bundan bilmemiz lazım ki Kadınla erçeği birbirinden Ayırmış kadının asıl Yeri evinin içidir erçekin de asıl yeri evinin dışıdır. Bir erçek evde otursa ne olur? Delilir. Oturamaz. Kadınlar atar dışarı onu. git diğer bıktırdın biz her şeye katır, ka karışıyorsun. Olmaz çünkü adın, kadın erçeğin yeri ev değil. Evet bu böyle. İkinci diyor ki şeriatin cereyi İslami toplum içi toplumdur dedi. Kadın erçeği. Allah bunu emretmiş. Hazret Adam zamanından bugüne kadar bütün peygamberler içi toplum din şeyi getirmiş. Kadınlardan erçekler ayrı. Dışarıda erçek toplum var, evlerde kadın toplum var. Bu böyledir. Üçüncü, kadın vazifesi erçekin vazifesi şeriat gereği dedik, evin emniyetini, rızkını temin eder. Kadın da evinin hizmetini, riayetini, çocuk beslemeyi Yemek, içmek, elbise, nesil yetiştirmeyi temin eder. Bununla ne olur? Toplum olur. Bununla toplum yetişir. Hangi toplum yetişti? İşte asr-ı saadet toplumu. Kardeşlerim, mümine hanımlar kardeşlerim, asr-ı saadet toplumu şöyle yetişti işte. Neyle yetişti? Bununla yetişti. Böyle imanla yetişti. Ondan dolayı biz de böyle iman sahibimiz olmasak, biz de yetiştiremeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslüm'de ne diyor? El mar'atu ra'iyyetun fi beyti zavciha ve mes'uletun an ra'iyyetihah al işte bazı genç arkadaşlar çıkıyor ki iki tane hadis okuyorlar işte hanım şert değil kocası için yemek pişirsin vacip değil üzerine e bu bir zayıf kavuldur bu var çok zayıf kavuldur doğru olan yapması lazım Şerttir kadının üzerine. İşte al hadis. Onun için alimlerden ne kıl olanı dinleyelim. Alimler diyorlar ki hanım için, hanımın asıl yeri görevi evdir. Alimler de bunu kullanmışlar nerede? Erçekleri korkutmak için. Ya çok zorlama hanımı. Hanım zaten sana mükellef değil sen için yemek yapsın. O babdan değilir, zikredilir. Yok hanımlara dersin, bugün de hanımlar sizin e, yani Vacip değil üzerinize yemek yapmak Al işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor Bukhari Müslim'de Me el mar'atu ra'iyyetun Fi beyti zevcihe Kadın diyor Çobandır ba, ba, Kocasının nevinde. Çoban ne yapar? Ra'iye Nedir ra'i? Çoban nedir? Çobanın görevi nedir? Koyuna yem verir mukayet olur Yetiştirir, büyütür Hatta Olgunluk haline gelir, hedef haline gelir. Ve وَمَسُولَتُنْ en رَعِيَّتِهَا Mes'üldür o sürüden. Kocasının evinden mes'ül kimdir? Kadındır diyor. E nasıl dersiniz valla kadın bir şey yapamaz? Olmaz. Kadın yapacaktır. Kadın mecburdur yapmaya. Evet. Yapmasa zaten hayat olmaz. Ama erçekte zulmetmeye haramdır zulmetmek gerçek içinde kadına imkan olsa hizmetçi getirecek, imkan olsa yüklenmeyecek üzerine. O ayrı. Ama hayat e, görüyoruz sosyeten hayatını. Yani biz anlatmaya gerek yoktur. Filmlerde görüyorsunuz. Hepimiz maşallah televizyoncusunuz. Hepiniz dizilere bakıyorsunuz. Bugün Görüyorsunuz sosyeten hayatını. Hayat yoktur orada. Şimdi Ahmet Şakir Rahimahullah Mısır'ın büyük alimi muhaddisi diyor ki bu asırda bu cünde diyor e, fitne almış başını gidiyor. İşte bu hanımlar diyor ki eski hanımları ummul müminlenleri görseler kendi hallerine çeki düzen verseler. Çünkü bu halden cennete girmek zordur diyor. Evet. Sonra ne getiriyor? Ee, ummu, ummu Seleme radıyallahu anhu hadisini getiriyor. Diyor ki ya Resulallah ya Resulallah, Ummu Seleme, Resulallah'ın hanımı, Ya Rasulallah, erçekler e, ecir kazanıyorlar, cihad ediyorlar. E biz ne cihad ediyoruz? Mirasta da yarı düşmüş bize. Yani sanki bir nevi şikayet gibi. allah Teala yedi semadan ayet indirdi. Ne diyor? Nisa surası attız ki, وَلَا تَتَمَنُّ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ bihi ba'dukum ala ba'd bir, bir, Allah, bu Allah'ın emridir. Allah birbirinizi birbirinizin üzerine üstün kılmışsa bunu da şey yapmayın. Teslim olun. Hakkın yoktur senin böyle dersin. Ama Resulullah aynen Rabbil Alemin ne diyor kadınlara? Sizin için hac, umre, cihat sayılır. İşte gördün mü? Telef oldu oradan. Onun için asıl olan Hanımın dedik nedir? Evinde kalmasıdır. Asıl olan hanım evinde oturur. E, çıksa da zaruret için e, tam hicablı çıkar. Tam teşekküllü halde çıkar. Ev çok hürmetli bir yerdir. İslamiyet'te. Onun için Nur Suresinde 27-29. ayette Allah ne diyor? Ya amenu, ey iman edenler. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Başkaları evinizden başka evlere girmeyin. Hatta testenju ve tesallimu ala ahliha. Testenju yani izin alın ve selam verin ev sahibine ondan sonra girin. Zalikum hayrun lekum Bu sizin için daha iyidir. Neden? Çünkü izin almadan girsen ne olur? O ev sahibinin hanımının Avratını görürsün, saçını görürsün, uygun halde olmadığınız halde görürsün, izin alacaksınız, gireceksiniz. Eğer kimse yokuysa içinde, ayet devam ediyor tabi. Ee, cedin, burada neyi anlatıyor? Bu, bu tefsire dönebilirsiniz. Burada neyi anlatıyor? Ev adabını. İşte ev o kadar önemlidir alimler diyorlar ki, izinsiz girilmez. Onun için ey bacım, Ey Müslüman kardeşim bunu bilmemiz lazım. Sen istersen Hazret analarımızın Hazret Hadice'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın bütün sahabe kadınların torunu olmak, olmak istersen ha? Bu şerefe nail olmak istersen bunlar gibi lazım. Allah Teala bunların hakkında ne diyor? Tevbe Suresi 100. ayette "Ve sâbiqûnel evvelûn mine'l muhâcirîn ve'l ansâr" Muhacir ve ansarlardan bunlar önce Müslüman olanlardan. Valladinettebahu bi ihsan. Olara ihsanla en güzel şekilde uyanlar. Al sana müjde bugün de. Bu soruyu soran küçük kızım benim. Al sana müjde işte. Halal olsun sana bu müjde. İnşallah Allah seni bu iman üzerinde de öldürür, vefat ettirir. Ne diyor sana? Bunlara ihsan en güzel şekilde uyanlar radiyallahu anhum. Allah onlardan razı oldu. Bunu anladık Allah razı oldu. Ve razu anhu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Şimdi kul nasıl Allah'tan razı olur? Allah razı olur. Sen Allah'ın istediği gibi kul olsan. O nasıl insan nasıl Allah'tan razı olur? O, o da nasıl razı olur? Allah'ın istediği gibi olsan Allah senden razı olur. Yani Allah'ın istediği gibi yaş yaşamasan Allah senden razı olmaz. Ve razu anhu. Men men ben patronumdan nasıl razıyım? Patronum benim bütün istediğimi vermiş. Ben de kabul etmişim. İstediği gibi de çalışıyorum. Ben ondan razıyım. O benden razıdır. E Rabbil Alemin de sen o Allah senden ne zaman razı olur? Sen ne zaman hakkıyla Allah'tan razı olursun? Allah'tan nasıl razı oluruz? Emirlerine uyarız. Ne var bizim için? Uysak, ihsanla da uysak sabikun evvelün. Allah Teala diyor hepiniz. Sabikun evvelün muhacinin ansar. O günden sahabeden bugüne kadar kıyamet gününe kadar olara uyanlara ne var? A'adalehum cennetin tecri tahta el enhar halidin fiha ebed. Delik fuzul azim. Onlar için Allah Teala cennetler hazırlamış. Altlarında imakları geçiyor. Bir de müjde daha veriyor. Tahtil değil bu. Bir ay en güzel yerde kalırsın ondan sonra dönersin üzülürsün. Halidin <gülüyor> fiha. Ebedi ordalar. Bu da en büyük nedir? Başarıdır. Hem büyük başarı budur. Bundan oyuna başarı mı var? Onun için ey babacım, ey kardeşim beni dinle. Allah rızası için. Bak gidiyorsunuz düğünlere, münasebetlere, pazarlara iniyorsunuz, çarşıya gidiyorsunuz, misafirliğe gidiyorsunuz, ceze gündüz yoruluyorsunuz. Niye durmayarım hakkıyla allah Teala'nın karşısında ruku'te, suçutta, duada? Niye bu konularda cevşak devreniyoruz? Niye şeytan bizim üzerimize e, diktesini koyuyor, istediği bize günahları işletiyor? Niye bize ölümü, türbeyi, kabri unutturuyor? Ha? Hatta ne için? Biz Allah indinde o cennete girmeyelim. Şeytanın hedefi bu. İsterseniz o cennete sahabe hanımlarımız gibi, analarımız gibi cilerim, o salihler gibi olalım. Bu cennet ebedi bir hayatta kalalım, salih emel işlememiz lazım. Kadın içinde en büyük salih amel, ibadetlerinden sonra evinde kalmasıdır. Evet. Şimdi bura kadar bunun hükmünü bildik. Şimdi bundan sonra e, kısa keseceğim. Bundan sonra da e, ölçüler nedir? Biz dedik zarurette hanım çıkabilecek dışarıya. Bir mumin hanım zarurette çıkabilir dışarı. Tabi insan Allahu Teala İslamiyet Kadını hapsetmemiş evin içine. Zaruratta çıkabilir. ihtiyaç gereği çıkabilir. Ama alimler beş tane ölçü koymuşlar. Bu ölçüler yerine gelse çıkarabilir. Yoksa olmaz. Birincisi, birincisi, birinci zarurat için çıkacak. Kadın ne zaman çıkacak? Zarurat için. Bu şart. Zarurati çıkacak. Zarurat nedir? Kaderice, kaderice yerine, mekanına göre ölçülür ne zaman zorurlettir adet örfte ve çünkü asıl olan dedik ki kadının yeri evidir ama zorurtta çıkabilir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kad edinallahu laken an tukhrujna li hawaijikum Allah izin verdi ihtiyacınız için ihtiyaçlarınız için çıkmanız lazım yani hasta olursun doktora gidersin hasta ziyaretine gidersin Düğüne gidersin ama o yerler de İslami olacak, uygun olacak. Çıkmanın da şartları şimdi onlara da geleceğiz. Evet bu hadis delildir. Kadının asıl yeri evdir. Çıkmak istisnadır. Bu hadisten dolayı alimler diyorlar ki. Ondan dolayı alimler her zaman bu konuda neyi getiriyorlar? Bu Hazreti Musa'nın Kisas Surası var açıkladık. Ee, Kısas Surası 23. ayette. Hz. Musa geldi baktı içi kadın e, su veriyor. Oradan alimler neyi istimbat ediyorlar? Diyorlar ki önceden kadın zayıftır. Kadının kudreti yoktur erkeğin bedeni amellere. Kadın inşaatta çalışamaz. Kadın marangoz olamaz. Kadın araba tamircisi olamaz. Vesaire. Kadın olamaz. Onun için kadınlar ne dediler? Biz oçi kadın peygamber Şuayb Aleyhisselam'ın kızları ne dedi Hz. Musa'ya? Dedi biz bekleriz hatta insanlar gittikten sonra çünkü biz zayıfız yapamıyoruz. Burada kadın zayıftır. Allah'ın emriyle kadın zayıftır. Beden olarak öyle yaratılmış kadın. Anlatabildim mi? Ama erçek de, erçek de beden olarak ev, ev işi yapamaz. Hiçbir erçek yani ev işi yapan erçek şazdır. Yani bir erçek otursun evden çıkmasın. Evi süpürsün yemek pişirsin devamlı bunu hiçbir erçek yapmaz. Yapısında, vücudunda bu yoktur. Erkek böyle şeye gelmez, sıkılır. Ercek gider zor işlere. İkinci alimler istimbat ediyorlar. Burada diyorlar ki, zarurat çıkmış çıkmış bu kadın. Ne diyorlar? Deli nedir bu abune şey konkibir? Babamız yaşlıdır, yapamıyor. Biz de zorattan dolayı çıktık. Ey Musa, sen gel bizim yanımızda çalış. Ve Musa çalıştıktan sonra kadınlar çıkmadılar dışarı. Aziz Musa gitti. Üçüncü burada istimbat çok güzeldir. Her Müslüman Erçek, Musulmanın üzerine vacip olan Hazret Musa gibi kıskanç ve gayur olması lazım. Musulman hanımların erzine, namusuna gayur olması lazım. Kendi hanımına, bacısına, kızına, anasına, yakınlarına, amcesi kızına, vesaire, konşusu kızına. Ne yaptı Hz. Musa? Tamam siz durun burada ey bacılarım. Siz durun ben gideyim sizin için yapayım. Koymadı da erkeklerle karışsın. Gitti, yaptı. Evet. Bu da bu nedir de delalet kadın zaruret için çıkar dışarı. İkinci şart çıkmak için ikinci şart kadın yen evlidir, yen evsizdir. Yani yen evlidir, kocası var, yen beçer kadındır. Çıkmak için kissi de izin lazım. Veli amırdan izin lazım. Kadının veli amrı var. Evli ise kocasıdır. Evli değilse babasıdır, babası yoksa, amcası, kardeşi vs. Onun için kadın emirsiz çıkabilmez dışarıya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ Kadın evinden çıkamaz, illa وَلِأَمْرِنْ اِذْنِي Yani yan babasının izniyle, yan kocasının izniyle. İzin verse çıkar, izin vermese, fein fealet izinsiz çıksa, لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ Melekler onu lanet ederler. O kadın üzerine lanet var. Melekler ey Allah lanet eylesin. Bir dua basarlar ona. Melaiketül ve rahmet. Melaiketül gazab ve rahmet. Melekleri ona lanet ederler. Hatta tetub. Av terca. Hatta dönene kadar, yen yani bu çıktığından dolayı tövbe edene kadar. Onun dolayı Şeyhül İslâm bîbî ve o bütün alimler ne diyorlar ki bir kadın izinsiz sıksa dışarıya o kadın naşizedir, asiyedir. İstihkak etmiş ukubeti. Cezayı hak etmiştir. İmam Nevevî de İmam Nevevî Allah rahmet eylesin bu konuda diyor ki eğer kadın bu hadis var İd'ez te'denkum nisa'ukum bil ile ila'l-mesacidi fa'dinu lehunna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Geceler hanımlarınız geceler sizden izin istese camiye çıkmaktın yatsı yani sabah namazını izin verin sonra. Dur çünkü izin delalettir ki izin kimden alınacak şarttır izin. Camiye gitmek Allah emir vermiş ama kocadan yani veli Amırdan babadan izin aldıktan sonra bu izin de şarttır. Bu ak İster evli için ister evli olmayan için. İzin lazım. Üçüncü şart ölçü kadının çıkmak için hijab girmesi lazım. Hijab nedir kardeşlerim? Hijab dedik ki kadının bütün bedenini kapayan hijaptır. Bunun şartleri var. Bunun şimdi açık olasak buna girsek çok sürer. E, zaten uzandı cevap. Bunun bu şer'i. Şer'i hijab nedir? Kadın baştan, dırnaktan aşağıya kadar örtülmesi lazım. Bu da Ahsef surası 59. ayette. Ya eyyühen nebi, ey nebi diyor, ey nebim, kulli ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minine. De ey nebi, hanımlarına, kızlarına ve mu'min hanımlara. Yudnine aleyhinne min celabibihinne Üzerlerine örtüler cilbablarını, başörtülerini, zâlike edine en bu e, tanıma tanımamaklarına e, vesile olur. Yoksa bunu örtmeseler tanınırlar fela yüdine. Yoksa aziyet çekerler. Wa kana Allahu ghafurun rahim. bilmeyerek olsa Allah ghafurun rahimdir. Örtüs, üzerlerini öz, örtüs. Bayetten delildir. Kadın çıkmaz dışarıya illa baştan dırnağa kadar kapansın. Diğer ayette 53.de de ah tayninge düşür. Ve iza saeltumuhunna Sorsanız hanımlardan bir soru, feseluhunna min vera'icab. Perdenin arkasından sorun. Dalike atharu liqulubikum ve kulubihinn. Resulullah'ın hanımından Müslümanlar soru soruyorlar fetva. Sorursanız hücabın arkasından sorun. Perdenin arkasından yani tam müteşekkil hücummuş. Bu kalplerinizsin daha tahirdir. E şimdi bir tane gelir diğer ya hocam siz sapık mısınız? Yani erkekler hepsi sapık mı? Bizimle konuşur çalar kafalarından yüz bin şey geçiyor. ya O zaman haşa kefe sahabeler mi sapık mıydı yoksa mümin analarımız sapıkıydı Resulullah hanımları. Bak bu ayet Resulullah hanımları için inmiş. Diyor ki onun için bir kız demesin ben hocamın yanına gittim bu hocamdır babam gibidir. Baba baba yoktur bir işte. Şeytan var bir işte. Ben burada bir erkek olarak bütün hanım kardeşlerime nasihat ediyorum. Burada baba baba diye bir şey yoktur. Burada şeytan var. Erkek hanım kadından nemalanır çölcesinden olsa bile. Onun için Allah babayla kızın arasına sınır koymuş. Kardeşten baca arasında sınır koymuş. Yoktur bu işte din, diyanat. Hocası hocası yoktur bu işin. Bu işin şeytanı var sadece. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 3- bir, erkek, bir kadın bir araya geldi, üçüncüleri şeytandır. Yaktır burada valla ben e, iyidir, kalbi temizlidir, bu hoca yaşlıdır. Yaşlısı da maşlısı da yoktur. Yüz yaşında olsa bile şeytan işler ona. Bir şeyde yok ise ama niyetinde işler ona. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bunu hanımlar anlamıyorlar işte. Çünkü kendilerinde olmadığı şeyi anlamazlar. Ama erkeklerde bu var. Anlamanız lazım. Bunu sahaba hanımlar, analarımız, babalarımız anladı bunu işte. Bak bu ayet Ahzab surası Resulullah hanımları için ve en mübarek asır saadette yaşadığı insanlar tanıyor. Diyor bu kalplerinizin daha tahirdir. Şeytan germesin. Onun için hacetiniz olarak İmam Tabari diyor ki İbni Abbas'tan rivayet kadınlar hacetleri için niye çıkardılar? Yeni işte bir babalarını eden hasta bir şey ziyaretine yani de ihtiyaclarını görmeye dedik ki Tuvaletlerini yapmaya dışarıdaydı o zaman çıkardılar. Orada da cilbab var idi üzerlerinde. İşte alimler diyorlar o zaman da cilbab yüzlerinde kapanırdı. Görünmezdi. Dördüncü ölçü. Tabi bugün de kapanmak nedir? Dedik ki yüz kapanmak da meselesi var Türkiye'de. Yüz kapanmak da vaciptir bizim fıkhımıza göre. Cumhur ülemeye göre vaciptir. Kadın yüzünü kapaması lazım. Ama bu ihtilaflı konudur bir kısmı demiş kapatır bir kısmı demiş kapanmaz. Elden denizi açık olabilir. Ama herkissi de icma ile ittifak etmiş ümmet fitne zamanında yüz kapanan açık diyenler de kapanması lazım diyor. Bugün de fitnedir. Bize bu hilaf fıkhi hilaf lazım değil. Bize ne lazım? Bugün de fitnedir. Ne zaman biz de asr-ı saadet gibi yani ona yakın bir asırda yaşıyorsak bu meseleyi yatırır masaya. Şu anda bu meseleyi masaya yatırması abesle iştirakdır. Neden? Çünkü fitne günüdür. Bugün de bize ihtiyaç olan kadınlar yüzünü kapatsın. Bedenin çizgisi görünmesin. Bu da şarttır. Bedenin çizgisi görünmesin. Şeffaf olmasın. Yani yüzünü kapatmışsın ama gözün, ağzın görünüyor. Bu da olmaz. Anlatabildim mi? Ee, üzerine pardosu girmişsin ama alttan pantolonun vücut çizgin görünüyor. Kalın olsun. Renkli, çekici rengi olmasın. Dikkat çekici olmasın. Vesaire meseleler. İşte bundan dolayı e, e, kapanmak e, şey, e, şartı var. E, dördüncü, dördüncü e, parfüm sürmek, sürme kadın parfümlü çıkmaması lazım dışarıya. Parfümle çıkmaması lazım. Kadın koku süremez, parfüm süremez. Kadın sürse parfümü kendi evinde kocası için sürebilir. Hanımlar arasında sürebilir bir mahsuru yoktur. Ama koca e, dışarıda çıkarırsan süremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayette şöyle buyuruyor. اِذَا اِسْتَعْتَرَ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُ رِحَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا Bir rivayette fَهِيَ زَانْيَ diyor. Diyor ki bir hanım, bir hanım, bir kadın parfüm sürdü, çıktı, Oradan bir geçen erçekler bunun kokusunu aldılar. O şöyledir, şöyledir. O bir rivayette diyor zaniyedir. Alimler diyorlar ki zaniye demek nedir? Yani erçekler kokusunu aldı. Şehvetleri kabardır. Yani göz zinası yaptılar. Burun zinası yaparlar. Kulak zinası var. Biliyorsunuz her şeyin zinası var. Ayağın zinası var. Elin zinası var. Zina mugallas Kadın ve bir arada olmasıdır. Ama bunların ön zineleri var. Ön basamakları var. Göz zine yapar. Ee, kulak zine yapar. Onun için biz ne diyoruz? Had hanım bacılarımıza dikkat edin. Bugün de bir tehlike var orta yerde. O tehlikede nedir? Cep telefonu tehlikesi. Telefon tehlikesi. Skype'i tehlikesi. Messenger tehlikesi. Facebook tehlikesi. Bunlar tehlikedir. İşte Facebook'ta Messenger'da arkadaş oluyorlar. Ondan sonra e, salam, kelam, dini fetva Ondan sonra ha ne yapıyorsun, yaşın kaçtır Şeytan o işliyor e, ne var, bir arkadaşız Ondan sonra Facebook'ta, Skype'de bir açar mısın göreyim seni Açıyor, fitne oldu Aha, Alma bir şahzıma düş Fitne geldi, düştü başımıza Bak, kokusunu alsa diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaniyedir Ve keyf ne haldan konuşuyorsun Onun için ben diyorum hocalar bile Kadınlara fetva babini kapamalar lazım. Telefonda olsun, not olsun. Yen yazılsın, yem beyleri sorsun. Olmasa zoruratta çok zorurette. Yoksa her anda elu hocam filan öyle... caiz değil bu ya. Çünkü şeytan ölmemiş. Şeytan ölmez de kıyamata kadar bizi göndermeden hiç gitmez o. Bunu bilmemiz lazım. Adem oğlunun hepsini gönderir en sonken Allah onun ruhunu alır. Onun için şeytan ki kadın konuştu üçüncü şeytandır. Bu hadisi gözümüzün önünde mihrap yapacağız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadiste ne diyor ki? "La تَمْنَعُوا اِمَا اللّٰهِ مَسَاجِدَ Kadınları mescitlerden yasaklamayın. وَلَكُنْ لِيُخْرِجْنَا وَهِ وَهُنَّ تَفْلَتْ Diyor onlar çıksınlar. وَهُنَّ teflat. <تَفْلَت> Teflet nedir alimler? Diyorlar. Yani kokuları güzel olmasın. Elbiseleri katı olsun, kalın olsun. Böyle. Ha, kokuları gelmesin. Elbileri... E, süslü, dikkat çekici olmasın. Sesleri çıkmasın. Böyle çıkacak alimler diyorlar. on için İbn-i Kayyim ve diğer alimler de diyorlar ki bir kadın apaçık çıktı dışarıya. Hele kadın açık çıktı. Yani böyle fitneye sebep oldu. Veli emr'in hakkı var. O kadını zorla e, e, kapatsın evine. Etmese mahpusana yatması lazım. Ona. Hazreti Ümer yaptı mı? Kadınları yol, Çarşıda zorlat için çıkan kadınlar Yolda ayırdı dedi siz çıkamasınız Bu kadınların yoldur ve yoldur Fitnedir Evet beşinci ölçü En sonuncu ölçü bitireceğiz inşallah Diyor ki beşinci ölçü nedir Eğer o çıkmak bir harama yol açıyorsa O çıkmak da haramdır Yani ben çıktım dışarıya harama yol açıyor O çıkmam haramdır caiz değil yani kadınlar bir günde çıkıyorlar yalnız başına. Caiz değil. Kadın çıkıyor taksiye biniyor. Caiz değil. Yengedi de bir memurla konuşuyor. Caiz değil. O hepsi ne? Harama sebep atan, yol açan bir şeylerdir. Sefer ediyor mahramsız. Caiz değil. Anlatabildim mi? Onun için dikkat etmemiz lazım. Kâide Ka usûli kâide alimler koymuşlar. Mele yetim mil vacibu illa bihi fehu vecib. Bir şey onunla olmasa o şey vacip olur. Ben gece erken uyumasam sabah namazına kalkamıyorum. O zaman gece erken uyumak benim için vaciptir. Ama başkası üçte de uyusa sabah kalkıyor zumba gibi onun için vacip değil. مَا يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ مُحَرَّمٌ فَهُوَ مُحَرَّمٌ Bir meseleden haram kapsa açılıyorsa o mesele haramdır. O mesele kendisi haram olmasa bile. Ondan dolayı alimler diyorlar ki bugün de kadınları en fitneye uğrayan işte kadın çalışır, işi olabilir, çarşıya gidebilir. Bunu kapısını açmışlar. Sonuna kadar bu ne yapıyor? İşte bu fitnenin kapısını açıyor. Ondan dolayı arkadaşlar Allah subhanehu teala kadının asıl mekanını evini getirmiş. Bir gün e, evinden çıkmaması lazım. Çıksa da mehremle çıkması lazım, kokusu olmaması lazım, ee, ee, yetmemesi lazım, ayetle uyması lazım, ee, şartlara uyması lazım. Bunları gözünün önüne geçse inşallah böyle hanımlara bize, bizde bu, bu bu nesilde bize lazım bu zamanda bu asırda böyle mümine hanımlar, bu mümine hanımlar yetişseler bizim için yeni ye nesiller yetiştirirler. O yeni nesiller de İslam Devletin çekirdekini atarlar inşallah. Bu ölçüler yerine geldikçe. Allah'ım size ne duamız senden dileğimiz bizi hepimizi sırat-ı müstakim üzerine e, hidayet et. Onun üzerine sebet kıl. Bizim hanımlarımıza, kızlarımıza, analarımıza, bacılarımıza effet, taharet nesibet. et. Gözümüzü oğların effetiyle, taharetiyle aydın et ya Rabbim. Hatta hepimiz biz ve kızlarımız ve analarımız bu bu, bu nesilde, bu asırda bütün Müslümanlar sevdiğimiz, gördüğümüz, tanıdığımız, tanımadığımız bütün müminleri hepsini cennette Resulullah'a konşu etti. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.